ve hayra Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun <gülüyor> kardeşlerim imanın şubelerinin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz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 hakikaten Müslümanlara ihtiyaç duyduğu, moralmen ihtiyaç duyduğu bir mevkidir, bir yerdir. O yüzden birisini hastası, olduğu zaman, ziyaret ettiği zaman, onun hakikaten moralmen düzeldiğini, ona dua ettiğiniz zaman ne kadar ben sevindiğini görürsünüz. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki bir hakkıdır ki, Allah Azze ve Celle de bu hadiste olduğu gibi, eğer onu ziyaret etmiş olsaydın, muhakkak onun yanında, Beni bulurdum buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu da bunun ne kadar önemli bir amel olduğunu gösteriyor kardeşler. Bu da hakikaten İslam'ın güzelliklerinden bir tanesidir kardeşler. İslam, İslam'ın bir Müslümana verdiği değeri gösteren en yüce hadislerden bir tanesi. Ki ne sağlıkta ne de hastalıkta ne bir kardeşini terk etmek diye bir şey yoktur kardeşlerim.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 iyi olursun diye ne yapardı? O hastaya dua eder. Bu aynı zamanda sünnettir kardeşlerim. Bir hasta ziyaretinde söylenecek sözlerden bir tanesi de la bese, fahorun inşallah. Yani tam Türkçesi ne olabilir? Allah şifa versin veya geçmiş olsun. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lafızları bu şekilde kardeşlerim. Bu yüzden bir Müslümanın kardeşlerim özellikle bu tür lafızları Ezberlemesi hoştur kardeşler Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından, dilinden çıkan sözlerdir bunlar. Yani vahiydir. Bir Müslüman da bunları gücü yettiği kadar ezberleyip hasta ziyaretinde ne yapması? Kullanması güzeldir kardeşler Yapa, yapabilir. Yapabilen için. Efendim? Tekrarlar sepinler. La tahurun inşallah. Ta inşallah. Ta inşallah inşallah bu kadar mı kaç kelime yani bazen insan bunu ezberlemesi <gülüyor> dinde eline ufak bir kağıt yazar artık kendi durumuna göre kaç günde ezberleyebilirse aslında 3-5 kelimeden ibarettir ama inşallah Allah Azze ve Celle'yi razı eden sözlerdir kardeşlerim İnşallah. Abdullah İbn-i Mesut radiyallahu gelen rivayette diyor ki ben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 Ezebe'l-be'se rabbennas ey insanlar rabbim ondan bu zararı gider. Veşfi ente'ş-şafi ona şifa ver. Çünkü şafi olan şifa veren sensin ya Rabbim. La şifaa şifa şifaa'uk senin şifandan başka bir şifa yoktur. Şifaaun la yughadiru's-saqama ona öyle bir şifa ver ki ondan sonra ona bir hastalık gelmesin diye de ne yapmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam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 Allah Resulü selam hastaya tüknünden alış, toprağa sürerdi. Bu hasta ne yapardı? Ağrıya yerine dokundurur ve bu şekilde dua ederdi. Yüş fâsakîmûna bi izni Rabbine ve bu şekilde e, hastamıza, Rabbimizin izniyle hastamıza şifa verilir derdi Allah Resulü aleyhissalatü Ve yine Allah Resulü selam, kendi ehlinden bir tanesi, bir hastalandığı zaman onlara felak ve nas sureden okurdu. Ee, yine kendisi hastalandığı zaman, vefat ettiği hastalığında yine kendisini okumaya başlamış. Ve buna gücü etmediğimde Ayşe onu okumuş ve ellerini üfürmüş. Ve kendi Allah Resulü Sellem'in elleriyle onun vücudunu dokunduğu yere ne yapmıştır? mesetmiş dokundurmuştur ki bu da onun Allah Resulü Aleyhisselam'ın elinin bereketi sebebiyleydi diyor. Yani onun bereketini umduğundan dolayıdır diyor. Üfürmüş, üfürmüş Şimdi üfürmek deyince kardeşlerim hadiste nefese kelimesi geliyor. Nefese üfürmek manasına geldiği gibi hafif tükmükle beraber e, <gülüyor> şeklinde e, yapmak manasına geliyor kardeşlerim. Yani bu ne demek?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 İnşallah kendimiz hastalandığımızda veya bir çoluğumuz çocuğumuz hastalandığında yapılması gereken şeylerden bir tanesi budur kardeşler. Selak surelerini okuyup ele hafifçe tükürüp ne yapmak? Onu sıvazlamaktır. Allah inşallah o şekilde şifa verir. Evet. bu Said Al-Hudri radıyallahu gelen rivayette Cibril aleyhisselam diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselama geldi ve dedi ki Ey Muhammed hasta mı oldun? O da evet dediğinde onu şu duayla rukye yaptı kardeşlerim. Bismillahi ar min kulli şeyini udiğ. Sana eza veren her türlü şeyden dolayı sana rukye yapıyorum. Min şerri kulli nefsin. Her nefsin şerinden o aynin has dedin veya hasetle bakan gözden. Allahu yeşfik. Allah sana şifa versin. Bismillahi ar <gülüyor> Allah'ın ismiyle seni Rukye yapıyorum demiştir. Kardeşlerim Rukye denildiği zaman İslam'da olan bir şey ve bu hadiste geldiği gibi Cibril Aleyhisselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a öğrettiği ve onun da sahabesine öğrettiği okuyarak tedavi şeklidir kardeşlerim. Kur'an ve sünnetten gelen dualarla hastayı ne yapmaktır? Okuma şekline Rukye denir ki İslam'da olan bir şeydir kardeşlerim.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 Dara ibn-i radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü Sellem bize yedi şeyi emretti. Yedi şeyi de yasakladığı rivayetinde bizlere hasta ziyaretini emretti demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette. Evet kardeşlerim bizler Müslüman bir kardeşimizi ziyaret ettiğimizde ona sabrı tavsiye ederiz. Günahkar bir kimseyi ziyaret ettiğimizde de ona valii Allah'tan korkmasını ve Allah'a tövbe etmesini tavsiyesinde bulunuruz kardeşlerim Evet rivayetlerde geldiği üzere kardeşlerim hasta ziyaret hakikaten Müslümanların birbirleri arasındaki sosyal ilişkide önemli bir şeydir ki ziyarettir ki insan sadece sağlığından aldım değildir biraz sonra da gelecek hem sağlığında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 Allah Azze ve Celle bu konuya ehemmiyet gösteren Müslümanlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Amin. Evet, imanın 64. şubesi kardeşlerim, kıble ehli öldüğü zaman onlara cenaze namazı kılmak. Bu da imandandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 84. ayeti kelimesini diyor ki, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبِّهِ O, günafık olarak öldüğü kesin belli olan kimselerin sakın namazını kılma ve onların kabri başında da durma buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tevbe Suresi 84 Tevbe Kur'an'dan Allah Seyir. Tevbe Suresi 84 Sakın münafık olarak ölmüş, öldüğü belli olan kimselerin cenaze namazını kılma ve onun kabri başında da durma. Ayetten anlaşıldığı kadarıyla kardeşlerim, münafık, kesin münafık olduğu belli olan bir kimsenin ne cenaze namazı kılınır ne de kabri başında durulur. Mefum-u demek ki Müslüman öldüğü zaman cenaze namazını kılacaksın ve onun da kabri başında durup ona dua edeceksin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 o yüzden dinimiz bir Müslüman öldüğü zaman ta defnedilene kadar cenaze namazını kılınıp defnedilene kadar ona tabi olmayı dinden kılınmış. Kabri başına vardığı zaman defnedildiği zaman da tesebbüt etmesi için çünkü kardeşinize dua edin. Çünkü o şu anda sorulmaktadır buyuruyor Allahu Teala. Defnedilen bir kimse için ki İbnü Zübeyr, Abdullah İbnü Zübeyr radıyallahu an birisi Öldüğü zaman Müslümanlardan ta ki defnedilene kadar onun başında durur, onu takip eder demiş. <Gülüyor> Bukharibe Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir buyuruyor. Rabbü selam, selam verdiği zaman selamını almak, eyadatul marda, hastaları ziyaret etmek, Vatishmi tul bir Müslüman hapşırır. Elhamdülillah derse onu duyan kimsenin ona yerhamukallah demesi, Vatibah ul cenasis cenazeleri takip etmek ve icabet davar ve bir Müslüman kardeşinin icab davetine icabet etmek Müslümanın Müslümanlar üzerindeki haklarıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu haklara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 Sadece cenaze namazını kılar ve oradan ayrılırsa ona bir kırar yani bir Uhud dağı kadar ecir vardır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam. Evet. Bu da Uhud dağda gören kardeşlerimiz bayağı görmüştür. Bayağı büyük bir dağdır ve parlak taşları olan bir dağdır kardeşlerim. Af ibn-i Malik radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam cenaze duasında duasında bulunduk. Yani namaz kıldığında onun diyor dua ederken şu lafızları ezberledi. ezberledim. Dedi ki diyor Allahum mağfirlehu. Allah'ım onu bağışla. Varhamhu ona merhamet et. Ve afihi ve anhu ona afiyet ver. Ona onu bağışla. Ve akrim nuzulehu yeri yeri bereketli kıl. Vawas'u yeri genişlet. Vaksilhu bilma'i ves karla ve doluyla yıka. Unaqqihi minel-hataaya, kema naqqaytas diyor beyaz bir elbiseyi kirden temizlendiği gibi onu hatalarından temizle. Ve ebdilhu daaran onu diarın evinden daha hayırlı bir evle değiştir ve ehlem hayran min ehlihi ailesinden daha hayırlı bir aile ile ve zawcen hayran min zawjihi eşinden daha hayırlı bir eşle değiştir o tahilhu'l cenne Onu cennete girdir ve qihi fitnetel kabr ve azabennar Allah'ım onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru diye dua etti. Kim ki mesele bunu bilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi Genelde dua. Sahabe diyor ki Allah Resulü bu duaları ettiği zaman ben temenni ettim ki keşke, keşke o ölü ben alsaydım diyor diyor. Sahabe. Duayı görüyor musunuz kardeşlerim? Şeyi hareketin yerine okunan duana ilave Hayır dua. Subhani değil bu. Genelde dua. Keşke ben olaydım diyen kimdi?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 bize eksik hiçbir şey bırakmamış kardeşlerim. Yani hakikaten biz dua etmeyi bilsek Allah Resulü ve Selam'ın dualarıyla yani birçok problemimiz en azından e, sabrı öğreniriz, güzelliği öğreniriz kardeşimize ve kendimize hem dünyamız hem de ahiret için dua etmeyi öğreniriz kardeşlerim. Dua yüzeyü 3 kere tekrarlamak güzel Bir daha alalım. Evet Allah Allah Resulü ve Selam Cenaze duasında şöyle dua ediyor kardeşlerim. Allahum magfir lehu. Allah'ım onu bağışla. Warhamhu ona merhamet et. Ve afihi ona afiyet ver. Ve'fu anhu onu bağışla. Ve akrim nuzulahu o girdiği yeri bereketli kıl. Ve vas' mudkhalahu girdiği yeri genişlet. Veghsilhu bil ma'i ve't selci ve'l bard. Onu suyla, karla ve doluyla yıka bunı temizle günahlardan tıpkı beyaz bir elbise gibi temizlediğim gibi onu da hatalarından arındır ve dilhudaran hayr min darih onu evinden hayırlı bir daha hayırlı bir ev ile ve ehlem hayr min ehlihi ailesinden daha hayırlı bir aile ile ve zawcen hayran min zawjihi eşinden daha hayırlı bir eş ile ne yap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 Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış, şirk koşmamış 40 kişi cenaze namazını kılarsa Allah onların şefaatini kabul eder. İki rivayet var. Yukarıdaki rivayette 100 tane Müslüman diyor. Cenaze namazını kılarsa. İkinci rivayette sayı 40'a iniyor ama kalite yükseliyor. Şirk koşmayan. Tevhid ehli. O yüzden şirk ee,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 yani bida ehli de olsa bir Müslüman bir insan Deminle, Müslüman. Cümiyle Müslüman Evet. Ee, önemli olan kardeşlerim burada bu şeyi kendimizde yapabilmemizdir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Cenazemizde inşallah en az 40 kişi şirk koşmayan Müslümanı hepimize nasip eylesin. İnşallah Rabbim daha da artırsın ama en azı bu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 bir başlangıcıdır ki diyor bütün şeyler ona bağlıdır. Ve hapşırdığı zaman artık hava kabarcığı mı dersiniz ne dersiniz o ondaki eza giderilir ki bu da insan için hamdetmeye etmeye bir şeydir diyor. Şeklinde e, açıklamış tabi en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Dediğimiz gibi bazı şeylerin hikmetini biz bilemeyebiliriz ama Kendisi böyle bir açıklamada bulunmuştur ve yine bizim için geçerli olan bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber vermesi hapşıran elhamdülillah desin, onu duyan da yarhamukallah desin, hapşıran tekrar ehdikumullahu ve yuslihubalekum bu haberleri geldiği gibi bu şekilde desin. i̇bn Hacer Rahimullah diyor ki,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 şeytanın kendisine güldürmesin kardeşler. Bu da e, önemli şeylerden bir tanesi. Nebukhar'da gelen rivayette hapşıran Elhamdülillah der, onu duyan arkadaşı, kardeşi yarhamukallah der, öbürü de yehdikumullahu resulü valakum şeklinde ne yapar? Cevap verir. Bu da İslam'ın edetlerindendir kardeşler. Aynı zamanda ibadettir. Ecri olan bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzurunda iki kişi hapşırıyor.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 Allah korusun. Evet. Allah bizleri korusun. Ee, yine Allah Resulü, <gülüyor> Allah Resulü aleyhisselam e, yanında biri hapşırıyor. Elhamdülillah diyor. Allah Resulü yan hamukallah diyor. Adam tekrar tekrar hapşırınca kardeşiniz hükam olmuş yani nezli olmuş diyor kardeşlerim. Evet. Ee, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah azze ve celle hakka atkili, hakka tabi olan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 çünkü bir dersten daha büyük bir ders, belki iki derse sağlayabilecek bir ders. Hakikaten önemli bir mevzu kardeşlerim. <gülüyor> Müslüman, evet Müslüman kardeşine karşı güler yüzlü, merhametlidir. Ama kafire karşı da sert, kaba ve yerine geldiği zaman canını alabilecek şekilde de sert davranmalıdır kardeşler kendi aralarında merhametli ama kafirlere karşı çok şiddetlidir Müslüman. Allah Azze ve Celle Kur'an'da böyle vasfet ediyor. O yüzden İslam'da dost ve düşman kavramının çok iyi bilinmesi, özellikle günümüzdeki hakikaten Müslümanların yapmadığı bir fiil ki dinimizin en büyük emirlerinden bir tanesi kardeşlerim. Çünkü Müslümanlar kafirlere buğz etmediği, kim beslemediği ve yerine göre de sert davranmadığı zaman, parantez içinde söylüyorum, sert davranmadığı ama yerine göre nedir? Maalesef Müslümanlar onlarla birlikte yaşamaya devam edip, onların ahlakıyla, ahlaklanır, sonunda da onların dinleriyle ne yapıyorlar? Benimseyip onlar gibi yaşamaya başlıyorlar. Allah Azze ve Celle biz bunlardan korusun kardeşlerim. <gülüyor> evet. Allah hayır versin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyler. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım amin. amin. Cehennem, cehennem azabından, kabir azabından, kabir fitnesinden bizleri veri eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhaneke. Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruka ve atubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi Rabbil alemin. Selamun Aleyküm. Ali. O, o okudumuz Resulullah'ın cenazeye okudu duayı. Arapçası ve -ı -ı, evet. Türkçesi Evet, okuyacağımız özel bir şey. Çünkü cenaze namazlarında ben kafaya taktım bunu okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu okuyacağım sonra Türkçesini. Bilirsin elhamdülillah seninle de. Ben elhamdülillah dersem iyi olur. İki kelimeye bakmıyorum soğuk ağzınla. Çok yaşa. Ahirete de değil mi? Kabre de giriyoruz, değil mi? Yok, cenazede de. Ne demek Allah'ım. Bizim toptan yoksa aklıma ilk gelen Elhamdülillah der, de, başı yaraks çok şükür diyor. Aynı, o, aynı şey. Aslında e, Anladım. Anladım. ona öğretip e, elhamdülillah demesini terkin etmedi. sadece elhamdülillah demen A, senin arası, için yeterlidir. Hiç, saz, atlas, şey ya, abi. Selam ya, Kim abi? Sorgulamayalım. birisi hapşırıyor. He. Elhamdülillah. Selamün aleyküm ya abi, balacık. Ne çabuk kaputtunuz diye nafasta. Evet, sadece kan. Hapsetikten sonra elhamdülillah. O kadar, o kadar. Ne fazla ne eksik. Yani ona da öğretmek Sen lazım Milhane. Sadece ne kardeş hadis var. Al arası sadece elhamdülillah deyin O kadar. Lazımsa kahurum inşallah. İnşallah. Evet sorusu olan var mı kardeşler? Buyur buyur. Abdülkadir nereye kaldırdınca? <gülüyor> bir saklanma geçen der der